Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Orhan Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta geçtiğimiz aylarda basılan ve geçtiğimiz günlerde de Türkçe'ye çevrilen, e, Türkçesi yayınlanan Büyük Su Gaspa adlı rapordan bahsedeceğiz. Greenpeace tarafından hazırlandı bu rapor. Kömürlü termik santralleriyle e, dünyadaki tatlı su varlıklarını nasıl kirletiyoruz, e, buna dair değerlendirmeler sunuyor. Biz de konuyu konuşmak üzere iklim ve enerji kampanya sorumlusu Reşit Elçin'i stüdyomuza konuk ettik. Reşit merhabalar, hoş geldin. Merhaba, geldi. hoş geldik. Evet. Ee, önemli bir rapordan bahsedeceğiz bugün Reşit'le Hı -hı. birlikte. Ee, öncelikli olarak şey soralım Reşit sana. Ee, bu tarih, hangi tarihleri rapordan bahsediyoruz? Yani verileri hangi tarihten itibaren ele aldınız? Hı -hı. Ee, raporu nasıl hazırladınız? Ee, verileri nasıl topladınız? Ondan sonra da içeriğini konuşmaya başlayalım deriz. Önemli tespitler var raporda. Ee, Hı -hı. Ama öncelikli olarak da kömür suyu nasıl kullanıyor diye basitten başlasak. ...iyi olur herhalde. Tamam. Ee, şimdi şöyle... E, ya ...biliyorsunuz... E, yani ...siz su hakkı kampanyası yapıyorsunuz. Su, bütün Hı -hı. dünya canlıları için... ...çok önemli bir varlık. Biz bu Hı -hı. raporu hazırlarken aslında... E, ...Dünya Ekonomik Forumu'nun... ...bir e, küresel riskler raporu var. Hı -hı. E, onu aslında baz alarak hazırladık bu raporu. Çünkü o rapor... Küresel riskler olarak önümüzdeki 10 yıl içindeki en büyük riskler olarak su krizini evet. tanımlıyordu. Evet. Biz de iklim değişikliği ve su bağlantısını nasıl kurabiliriz üstüne düşünürken kömürli termik santrallerin su tüketimini baz alarak böyle bir rapor hazırladık. Bu rapor 2013 yılının dünyadaki bütün elektrik santrallerini eee baz alarak hazırlandı. Platts Dünya Elektrik Santralleri veri, veri tabanını kullandık. Mevcut olan bütün eee kömürlü termik santraller ile 2013 yılı sonu itibariyle planlanan bütün kömürlü termik santral hakkındaki verileri birleştirdik. Hı. Ya bu ne demek oluyor? E, 2013 yılında 1811 GW'lık ...bir kurulu kapasitesi olan... ...kömürlü termik santrale ile... ...ekstra olarak 1300 gigawattlık... ...planlanan kömürlü termik santraller... ...kapasitesini ekledik. Hı hı. Ve bunu e, Dünya Kaynakları... Enstitüsü'nün e, ...Aquaduct 2.1... E, ...su e, modeliyle... ...birleştirerek... E, ...bu raporu ortaya çıkardık. Yani sağlam dayanıyor. Evet. evet. <gülüyor> 2013 <gülüyor> olsa zaten... ...aslında güncelliğini de koruyor. Bir de öyle bir durum var. Evet. evet, o zaman şeyden başlayalım Hı -hı. istersen Reşit. Kömür Hı -hı. sanayisi suyu nasıl kullanıyor? İlk oh. aşamada kullanmadığını evet. biliyoruz. Kömür sanayisi e, yani madenciliği de içine katarsak birçok aşamada e, suyu kullanıyor. Öncelikle kömürün çıkartılması aşamasında kullanılıyor. Evet. E, çünkü e, çoğu kömür madeni e, su alıyor. E, e, ...su kaynaklarının, yeraltı su kaynaklarının altında ya da onlarla beraber aynı hizada bulunuyor. Dolayısıyla evet, bir hı. madenden kömürü çıkartmanız için önce oradan suyu çıkartmanız hı hı. gerekiyor. Kuru ve... kalması için değil mi? Tabii evet. kuru kalması evet. için. Hı hı. Evet, yani kökürü, o kömürü oradan çıkartabilmek ve daha hı. sonra kullanabilmek Rezervi için. Rezerve kurutmanız gerekiyor. Evet, aynen hı. öyle. Bir sonraki aşama... E, kömür endüstrisinde e, kömülü termik santralin işletilmesinin kendisi evet, biliyorsunuz e, kömül termik santrali olduğu için e, yakılan kömür suyu ısıtıyor evet, ve orada hı. oluşan buharla aslında e, türbinler çevrilerek hı hı. elektrik e, üretiliyor dolayısıyla suyu e, tüketerek elektrik üretiyor. Evet. Bir değeri. İstersen ona geçmeden hı hı. önce aslında bu madencilik kısmında suyun nasıl e, tüketildiğine, yani aslında kirlendiğine de e, ilişkin bir şeyler söyleyelim. Hı hı. Bu rezervi kurutmak başlı başına bir sorun. Yani yeraltı suyunu aslında bilerek, isteyerek e, kurutmanız anlamına hı. geliyor. E, ama aynı zamanda e, maden, yeraltı madenciliği yaparken e, aslında oradaki toprak örtüsünü de ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bu erozyona e, yol açan bir etki aynı zamanda. Bitki ee, örtüsü ortadan kaldırıyor. Evet. Yani. E, aynı zamanda bu yakınlardaki işte madenin yakınlarındaki su kaynaklarındaki kirliliğe de yol açıyor. Madenlerin açığa çıkartılmış olması. E, böyle e, etkileri de ...var aslında bunları da akılda tutmak... ...tabii atladığım bir şey daha var orada... ...yani hmm. kömürü aslında kömürlü termik santralde... ...yakmak için yıkamak gerekiyor... Evet. Hı -hı. ...çünkü Hı -hı. Evet, toprağın Safası altından bir... aldığımız... ...kömür saf... ...kömür olarak çıkmıyor... ...içinde taşlar ve başka bir sürü madde olduğu için... ...onları yıkamak gerekiyor... ...yine e, yeraltı su kaynakları... E, ...kullanılarak... E, kömür temizleniyor tabi bu sırada da. hem suyu tüketmiş oluyoruz hem de kirletmiş Kirletiş oluyoruz Tabii. aynı zamanda Hı -hı. E, işte belli bir süre işletilen madenler kapanması durumunda kapandıktan sonra da kirliliğe e, yol açıyor Tabii. özellikle suların e, kirlenmesine maden asit direnacı e, meselesinden dolayı e, aynı zamanda bunların yani tekrardan yönetilmesi oldukça pahalı e, kapatılması süreçleri oldukça pahalı Hı -hı. ve e, suları da kirletici unsurlar evet. halinde devam ediyorlar. Evet, bir, bir sonraki aşama... ...suyu e, kömür endüstriyüsünün... ...kullanması. Biliyorsunuz bütün fosil... ...yakıtlı e, makinaların ...belli bir sıcaklıkta çalışması gerekiyor. Hı -hı. Bu da bir soğutma sisteminin olması gerekiyor. Şimdi, nükleerde olduğu gibi. Evet, nükleerde olduğu gibi... ...diğer doğalgazda olduğu gibi. Dolayısıyla e, soğuk su... ...bütün işletmenin içinde dolaştırılarak... ...kömürlü termik santraller soğutuluyor. Hı -hı. ve Dolayısıyla suyu ısıtarak... ...ve kirleterek çünkü termal kirleticiler yani. yaratarak Hı -hı. onu tekrar Hı -hı. E, deşarj ediyorlar. Bu da bir e, suyun e, tüketimi oluyor. E, bir sonraki belki de encelacı nokta e, e, külün bertaraf edilmesinde. Hı -hı. Çünkü günde Hı -hı. binlerce ton kömür yakılıyor bir termik santralde ve bunun külünün bir kısmı bacalardan yukarı havaya e, salınıyor ama büyük bir kısmı sobalarda olduğu gibi kazanın Hı -hı. altında birikiyor. Hı -hı. Bunu da pompalarla yüksek ee, ...ölçekli pompalarla suyla beraber yakınlarda ya da uzaklardaki bir yerde... ...bir baraj halinde bildiğimiz kül barajı şeklinde biriktiriyorlar. Bu bir göl oluyor aslında. Kül hmm. ve su karışık bir şekilde orada duruyor. Hı -hı. Bu da işte yeraltı sularını kirletiyor. Hmm. Bunun Aynı havaya zamanda... karışmasını engellemek için yine su... Bilen, e, şey o kül yapılıyor. suyla evet. taşınıyor Hı -hı. zaten termik santralden suyla taşınıyor ve suyla Hı -hı. beraber depolanıyor dolayısıyla aslında asit yağmurlarının ana kaynağı olarak da kül evet, barajları e. gösteriliyor evet. bu barajların e, kimi zaman sızıntılar yaptığı ya da bentlerinin yıkıldığı haberlerini de sıkça duyarız evet. Evet. şimdi baktığımız zaman kömür sanayisinin etkilerini az Hı -hı. önce zaten asit yağmurundan da bahsettik biraz böyle hani nasıl kullanıyor baktık birazcık da etkilerine baksak hı hı. ne diyebiliriz yani onlarla ilgili e, suya etkisini mi e, tabii e. özellikle suya etki e. su varlıklarına ama tabii su varlıkları dediğimiz zaman su her yerde sonuçta. atmosferde de var toprakta da var hı hı. genel olarak düşündüğümüzde biraz bahsettik aslında ama ya bizim raporumuzdaki çarpıcı e, veriler e, daha ziyade e, tatlı su kaynakları ile ilgili hı hı. İçme, su içme su kaynakları yani. ile ilgili e, şu an mevcut bütün kömürlü termik santraller şu an dediğim aslında 2013 yılı kurulu kum. olan bütün termik hı hı. santraller e, dünyada 22.7 milyar metreküp içme suyunu e, kullan, kullanmış. ...2013 yılında kullanmış ve bu rakam 1.2 milyar insanın e, temel su ihtiyacı anlamına geliyor evet. totalde. Dünya nüfusunun dörtte bir yani. Evet dünya nüfusunun dörtte biri hı hı. ve bunun e, işte bu tüketimin yüzde sahip. on bir kısmı madencilik sektöründen geliyor... Hı hı. ...ama geri kalan yüzde 84'ü döndü, hı hı. E, kömürlü termik santrallerden e, kaynaklanıyor... Kabaca şöyle bir e, kafamızda canlandırmak için şöyle diyebiliriz yani 500 megawattlık bir kömürlü termik santral 3 e, dakikada bir bir tane olimpik yüzme havuzu kadar suyu tüketiyor. İnanılmaz bir şey bu. Evet. ya. Gerçekten çok büyük bir miktar. Şimdi e, mesela şu bilgiye sahip miyiz? Ben tam olarak bilmiyorum. Hı hı. O dediğim 500 megawattlık e, termik santral gibi bir termik santral var mı Türkiye'de? Varsa da hangisidir? Aşağı yukarı o boyutta gücü olan ee, tam olarak 500 megawavat tam olmasına bir... gerek yok yani böyle kafamızda canlandırması açısından bir örnek ee, olarak düşünsek kafamızda can düşünüyorum ee, neresi e, e, bu... asfaltit o daha kirli bir kömür değil kömürle petrol arası bir şey daha Hı, daha birim, pis aynen. bir e, Hı -hı. ürün. Ee, Amasra'daki termik santral mesela. Amasra'daki 1300 megawattlık şey. bir planlanıyor ha, evet. o zaman 1300'lükse yani bunu planlananlar evet, kapasiteleri yüksek yani Konya'daki de e, evet, Karapınar'daki kapasite. de öyle zaten 3000 mi? megawatt Hı -hı. gibi bir şey yani bu söylediğini o zaman 6 ile çarpmamız Tabii. gerekiyor yani 3 evet. dakikada bir 6 tane olimpik e, yüzme havuzu boyutunda Tabii. suyun yok olduğunu düşünebiliriz yani buradan evet, evet. Ee, şimdi bu planlanan kömür santralleri şimdi e, sen kullanan kurulu olanların ne kadar su kullandığına ilişkin olarak veriyi paylaştın hı hı. Ee, ama aynı zamanda bu planlanan kömür santrallerinin tümü. ...hayata geçerse... ...küresel su talebinin artacağını... ...tabii ki biliyoruz. Tabii. Ama... ...ne kadar artacak? Bir de bu kümür... ...santrallerinin cinsleri var... En ...nihayetinde. Hı hı. Ee, ona göre... ...nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Bundan ilgili... E, ...raporunuzda da yine... E, ...veriler e, bulunmakta. Hı hı. E, bu senin az önce bahsettiğin... ...2013 yılı sonunda... ...8359 kurulu... ...gücün e, üstüne... ...2668... E, ...gigawatt mı diyoruz? Gigawatt diyebiliyoruz. Evet, efendim. planlanan kömür termik santrali olması durumunda... Toplam su ihtiyacı 36 e, ya yani su tüketimi 36 milyar metre küpe çıkıyor... ...kömür termik santralinin. Bu da hı hı. kabaca e, iki, iki milyar insanın içme suyu anlamına geliyor. Var olanın da iki katına. Evet, Neredeyse var olan evet, ihtiyacın iki katına. Bir diğer, burada... E, ...dikkat çek, çekmemiz gereken nokta... ...bu tüketilen su. Heh, yani kullanılan evet, o, su çok daha fazla. Yani Farklılığı bir vurgulayalım. Evet, evet, 2013 yılında... ...toplam kullanılan su... ...289 milyar metreküp. Yani işte bizim... Hı -hı. Hı -hı. ...insanlık olarak ihtiyacımız olanın... ...herhalde bir Hı -hı. 20 katı falan... ...şu anda hesaplayamadım ama çok fazla. Şimdi evet. bu kullanılıyor. bunun Bu kirletilerek tekrar... E, ...atma gene tekrar geri deşarj ediliyor. Evet ama alındığı zor, yere adım, bırakılıyor. 22.7 metreküp tüketiliyor. Yani evet. içmi suyu kaynağı olarak Hı -hı. artık tekrar kullanamayacağımız bir Yani azaltıyoruz resmen evet. içebileceğimiz temiz suyu. Yoksa evet, su az... hep döngü halinde aynı miktarda Gerek ama Geri kalanda içebileceğimiz... kirletiyoruz ve ıslatıyoruz. Aslında o kirletilen kısmın da hiç maliyetini hesaplamıyoruz. hesaplamıyoruz. Öyle evet, bir yanı aynen da var. Yani Hı -hı. kömürlü termik santral Türkiye'deki mevzuat çevresel etki değerlendirmesi... E, ne tabi tutuyor kömürlü termik santralleri ancak burada bir e, sadece o hmm. e, çevresel etki değerlendirme kapsamında bölgede yeteri kadar su var mı <gülüyor> araştırmasına bakılıyor. Yani o suyun nasıl kullanılacağına ve o suyun hmm. yaratacağı kirliliğin ve azaltının yaratacağı etkilere bakılmıyor. E, zaten bizim bir de raporda haritamız var e, su stresi yaşayan e, bölgeler diye bu. Bence raporun bir en önemli verilerinden biri de o. Tamam oraya da geçmeden tamam. önce şunu da söyleyelim. Ee, şimdi şöyle argümanlar da e, ileri sürülüyor. Hı hı. E, i̇şte bu temiz kömür içerisinde hükümet bunu kullanırken hem işte karbon emisyonu açısından hı hı. karbon yakalama tekniklerinin uygulanacağını ifade ediyorlar. Aynı zamanda işte suyu daha az kullanan işte termik santrallerden bahsediyorlar. Sizin raporunuzda da önemli bir veri burada ortaya çıkıyor. Hı hı. Kullanılan su miktarı yani çekilen su miktarı azalmakla birlikte buna bir teknik isim veriliyor hı hı. bulabilirsem ıslak döngüsel soğutma yöntemi evet. zannedersem. Ee, olsa bile yine tüketilen su miktarı yani çekilen suda azalma olsa bile hı hı. tüketilen yani bundan kastettiğimiz kirlenen aslında çevresel kirliliğe yol açan ya da daha sonrasında tarımsal sulama yapamayacağımız içemeyeceğimiz nitelikte sulara yol açan su miktarında artış oluyor. Evet. E şu an işte bütün dünyada Genel geçer kullanılan üç tip santral var. Birini söyledin zaten. Islak döngüsel bizim kapalı Hı -hı. devre dediğimiz, işte suyu alıp Hı -hı. bütün sistemde kullanıp tekrar e, alabileceği bir noktaya deşarj eden. Hı -hı. Yani aldığı noktanın daha gerisine bırakıp tekrar kullanma potansiyeli yaratan sistem dediğimiz Hı -hı. sistemin yine 500 megawattlık bir standart e, şeyimiz var, verimiz var. E, bir yılda 10 milyon metreküp e, su ...ihtiyacı oluşuyor... ...ve bunun 8.4 milyonunu tüketiyor. Hı. Evet. Öyleyse kayboluyor. Evet, evet. sadece 1.6 milyon metreküplük suyu kirletmiş bir şekilde veriyor. Bir diğeri açık devre soğutma dediğimiz... ...bu e, çok fazla su tüketiyor... ...bir yılda yaklaşık 500 milyon metreküp suyu çekiyor. Hı hı. 50 İkin... fazla yani. Evet, suyu hı hı. çekiyor ama 2.9 milyar metreküpünü e, tüketiyor... Gerisini... Yani bu argümanlarının da ikna edici olmadığını ifade etmek tabii, lazım. Tabii, yani tabii. sonuçta tabii. suyu daha tasarruflu kullanacağız ama daha fazla <gülüyor> kirlenmiş olacak. Daha doğrusu daha fazla. Evet kirlenmiş. o argümanlarındaki işte dedikleri sistem hani süper kritik ve işte hava soğutmalı dediklerinde bile e, o da var araştırmamızda. Ee, bir yılda iki milyon metreküp su ihtiyacı var ve bunun bir nokta yedi milyonunu metreküpünü e, tüketiyor santralde oluyor. Hmm. Çok büyük bir kısmını tüketmiş oluyor. Evet. Evet. Şarkıyı. Evet, önemli ha. başlığa geçmeden önce bir ara verelim. Aynen öyle yapalım. Şimdi kömür kömür dedik, birazcık içimiz aydınlansın. Paco de Lucia'dan dinliyoruz. Rio Ancho. Evet, su hakkında bu hafta geçtiğimiz aylarda basılan ve geçtiğimiz günlerde de Türkçesi yayınlanan e, Büyük Su Gaspı adlı raporu Greenpeace'in raporunu konuşuyoruz. Ve konuğumuz da Greenpeace iklim ve enerji kampanya sorumlusu Reşit Elçin. Evet şimdi hı. kömür e, suyu nasıl kullanıyor nasıl tüketiyor başlıklarını konuştuk ama hı. aynı zamanda bu kömür santrallerinin hem kurulu olanları hem de planlananlarının e, su stresi yaşayan bölgelerde yapıldığına ilişkin veriler de var raporda bu başlığı konuşmak istiyoruz. Hı hı. Evet yine söz sende Reşit. Evet, işte yaptığımız araştırmanın sonuçlarından belki de en önemlisi e, küresel ölçekte mevcut olan e, kömürlü termik santrallerin yüzde %44 44'ü su stresinin yüksek seviyelerde olduğu bölgelerde küvvetlenmiş durumda. Hı -hı. Bu su kullanımının belirgin ekosistem etkileriyle ilişkili genel seviyenin üzerinde olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Yani bu ne demek? Kömür için fazlaca su çekilen bölgelerin yüzde 25'i her yıl tatlı su kaynaklarının 5 yıllık yenilenme payından fazlasını tüketiyor. Hmm. Yani dolayısıyla yani bu oran şuna tekabül ediyor. Bir havzanın e, tüm bir 100 e, ait su bütçesini sadece 20 yıl içinde harcamış oluyoruz. Çok, evet. çok Aslında hep dile getirdiğimiz mesele hmm. havzalarda suyu kim tarafından öncelikli Aha, olarak nerede kullanım, kullanılacağı, mesela, evet. insani ya da işte ekolojik amaçlı mı kullanılacak, yoksa endüstriyel amaçlı mı kullanılacak? Kurulu olanların yüzde kırk dördü endüstriyel amaçlı bir öncelik tanıldığını Hı. gösteriyor. Planlananlar açısından durum nasıl? Onda durum, da durum daha da kötü. Aslında bu raporun özellikle işte kaynakları planlayanlar açısından bir yönerge olması gerekiyor. Çünkü evet. bu verilere rağmen planlanan santrallerin de yüzde 45'i yine yüksek e, su stresinin bulunduğu bölgelerde planlanıyor. Dolayısıyla oradaki e, su krizini e, geri dönülemez bir seviyeye Çok çekmek anlamına değil. geliyor. Çok büyük e, aslında çatışmalara da neden olabilecek, ihtilaflara da neden ol olabilecek Bunu sıkıntılar olacak. Bunu biraz daha somutlayalım bu Aha. verileri. E, Reşit'ten biz programdan önce konuşurken şunu söylemişti. Bir tanesi örneğin buna benzer bir kömürlü termik santral İstanbul'un çok yakınında yapılıyor. Biliyoruz ki İstanbul'un su problemi var. <gülüyor> sık sık dile getiriyoruz. Bu su problemini gidermek için de büyük bütçeli e, başka havzalardan... ...su taşıma projeleri e, hayata geçiriliyor ya da yeni barajlar yapılıyor. Bu aslında diğer alanlardaki e, suya sahip olanların hakkını e, ellerinden almak Hı -hı. anlamına geliyor. Ve sürdürülebilir bir çözüm değil. Hı -hı. Bütün bunlar bilinmesine rağmen var olan su varlığını daha da azaltıcı bir başka kömürlü termik santral Çerkesköy Çerkesköy aslında İstanbul. Çünkü arazinin yüzde doksanı Silivri'de... Hmm. %13 Erkezköy sınırları içinde Vergene evet. ve Ergene evet. Havzası'nda bulunuyor. E biliyorsunuz ki Ergene Havzası uzun yıllar boyunca e, kirlilik ve su kıtlığıyla, yeraltı suyunun azalmasıyla, kritik seviyeye kadar düşmesiyle e, baş etmeye çalışan bir e, havza. Evet. Ee, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ergene Havzası Koruma Planında bir değişikliğe giderek aslında evet. Ergene Havzası korunan bir bölge bu, bu. orada kirli endüstri testleri kurmak yasaktı oradaki kömürlü termik santraller kurulamaz ibaresini kaldırdı Eyvah. o koruma Hı. planından ve bir o eksikti zaten akabininde Ergene Havzasına iki adet e kömürlü termik santral planlarının olduğunu e, yayınladılar. Hı hı. E, birisi az önce söylediğim gibi Çerkesköy ve Silivri'de yüzde 90 İstanbul'da aslında. Hı hı. Bir diğeri de Vize'de. E, akabininde de hiç beklenmedik şekilde e, Şubat ayında Bakanlar Kurulu e, Çerkesköy ve Silivri için acele konlaşma kararı aldı e, ve araziyi. İdşat e, kötü yani. Evet. evet. E, çünkü burası bu arazi, e, Bakanlığın kendi e, verilerine göre kritik yeraltı suyu seviyesi olan hı. ve tarım arazisi olarak nitelenen bir arazi. Nitekim İskin'in de orada kuyuları var ve İstanbul'a su transferi yapılıyor. Aslında yeraltı hı hı. suları çekilerek İstanbul'a içme suyu gönderiliyor. Az önce bahsettiğimiz bu bütüncül yaklaşım, havza bazlı politika eksikliğini burada da görüyoruz. Çünkü böylesine su sıkıntısı yaşayan bir bölgeye bir kömürü termik kömerler. santral planlanıyor ve bunun su tüketimiyle ilgili herhangi bir planlama yapılmıyor. Ve bu Nasıl artık İstanbul'un kapısına da dayanmış durumda. Evet şey, Bütün şey çok kötü yani bir yandan hani Nuran'ın da bahsettiği gibi zaten ergene Havzası'nda birkaç tane baraj var İstanbul'a su tabii. sağlayan. Hı -hı. Bu yetmezmiş gibi bir de su varlıklarını hem kirletecek hem de tüketecek zaten ondan bahsediyoruz. Tabii. Hem tüketme hem de kirletme etkisi var. Bir de böyle iki tane... Termik santralden bahsediyor. Bu gerçekten hani kendi ayağına kurşu sıkmaktan evet. hiçbir farkı yok bunun. Resim Vaktimiz az evet. bitti. Evet. Yani. Bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş. Ama örneğin şundan <gülüyor> bahsetmemiz gerekirdi. Konya Karapınar. Tabii. Kapalı bir havza. Su meselesi yıllardan beri vardır. Geçtiğimiz hafta değil mi? Bir yeni obruk oluşumu <gülüyor> evet, evet. gerçekleşti. En büyük projelerden bir tanesi değil mi? Evet, bizim aslında bu raporda küresel olarak e, örnek aldığımız vakalardan biri Konya Karapınar. Hı hı. Çünkü orada çok büyük bir kömür, ter, kömür termik santral yapmak istiyor. 3000 ee, megawatt mı demiştiniz? 3000 demiştin megawattlık dev, e, hükümet hı hı. projesi henüz bir yatırımcı bulunmamış olsa da e, ve tamamıyla yeraltı suyu kullanarak yapılmak isteniyor. Biliyorsunuz Karapınar daha önce uzun yıllar kuraklık yaşamış hı hı. ve evet. göç vermiş bir yer. Bu e, bu termik santral hem yeraltı su kaynaklarını bitirecek bir de esasen e, kuraklığa dayanıklı e, tarım ürünlerinin yetişmesinin de e, Olur. engelleyecek. Olur. Böylece, tarıma da oluyor. büyük bir darbe vuracak bir proje. Türkiye Zaten etsin. hani oradaki yeraltı su seviyesi oldukça inmiş durumda. Evet. İntensif e, tarım faaliyetleri yüzünden. Bir de böyle bir e, termik santral açılırsa umarız evet. olmayacak. Yani çivi çakmaktır. Da... Son aynen öyle kafasına çakmaktır. kafasına aynen öyle. Maalesef programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Reşit verdiğim bilgiler için bu güzel raporu bizlerle ben paylaştın. Evet Su Hakkı'nın sonuna geldik. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.